أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن لا يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم 3. <gülüyor> kısım <gülüyor> garip hadis <gülüyor> <Darifuhu. Evet. gülüyor> huwa, tek manası ile benzeyen bir sıfattır garip. an <gülüyor> ya da yakınlarından uzak manasına sahiptir lughaten manası garibin budur İstilahen İstila bir hu ma'a rivayetihi ravin vahidun tek bir Rabi'nin tek olarak naklettiği rivayetin adıdır Galip Hadis'in. Şah-ıpt-ı Evet. Ey huval hadîsüllezî yastakîllo bir rivayetihi şahf-ı vahidin. Öyle hadis ki, tek bir şahıs onun rivayetinde mustakil kalmış, tek kalmış yani. İmmâ fî kulli tabakatil min tabakatil senedin. Senedin her tabakasında da bu böyle olabilir. Ya da mesela senedin birinci tabakasında sahabeden üç tane nakledilmiş tabiinden bir kişi nakletmiş. Etbaat tabiinden iki kişi nakletmiş mesela. Yani böyle bir tafsilat var. Hiç fark etmez. İsterse her tabakada birer kişi olsun. Hadis nedir? Garip hadistir. Hıh. Hı. لَاَنَّ <gülüyor> الْاَيْبَةَ Diyor ki tabakaların bazı tabakalarda yani 3-4 gibi sayının yükselmesi bir zarar vermez. Çünkü bu hadisi belirlemede itibar edilen yer neredir? Herhangi bir tabakanın, senedin herhangi bir tabakasında en az var olan rakamdan kaynaklanır. Eğer senedin herhangi bir tabakası bir ise, istersen bir tabakası onun şey olsun 5 kişi olsun, 10 kişi olsun önemi yok. Mütematıra ulaşmadığı müddetçe nedir o hadis? Garip hadistir. <gülüyor> İkinci bir isimlendirilmesi vardır diyor bu hadisin. <gülüyor> Başka bir isim kullanır alimlerin çoğu. <gülüyor> He, fert demek. Bu da gösteriyor ki Kur'an ve sünnetin dışarısında usulen, ister usulü fıkıhta olsun ister usul hadiste olsun hangi usulde olursa olsun e, alimlerin örfüne göre, alimlerin dönemine göre ıstılahların içerisindeki manalar değişmiştir. İbnül Kayy'in bunu İlamül Muvakkini uzun uzadıya anlatır. Diyor ki, bir alimin fetvasını anlamak için o döneminki alimlerin örfünü anlamak gerekir. Bunu örnek verirken de diyor ki, mesela mekruh kavramı. Mekruh diyor bugün diyor birçok insana göre diyor haramın altında alt bir başlıktır diyor. Mekruh dediler mi insanlar zannederler? Yani bu haramın dışında yapılması kerih görülen bir şeydir. Oysa ki diyor geçmiş ulemanın hepsi mekruhu haramlık için kullanıyordular diyor. Yani mekruh dedikleri zaman haram anlıyordular. Ama bugünkilerin ıstılahına göre mekruh haramın altında bir şeydir. Yani dün biri ondan farklı bir şey irade ediyorken bugün farklı biri şey alim grubu farklı bir şey irade ediyorlar. Dolayısıyla hadis usulünde de bu böyle. Mesela bunun örneği nasıl verilebilir? Tirmizinin ya hadisun Hasan'ın sahihi mesela. Hem sahih diyor, hem Hasan diyor mesela. Hasan'ın garip diyor ya da hem Hasandır hem gariptir. Bu Tirmizi'ye ait bir ıstılattır. Yani Tirmiziden önce kimse kullanmamış hadisçilerden böyle bir ıstılah. Normalde onların ıslahları çok daha farklı. Dolayısıyla alimler koyduğu için ne, yap ne, yap ne yapılabilir burada? Isılahlarda farklı değişiklikler gündeme gelebilir. İşte darul harp mi? Darul kufur mu? Darul işte mürakkep mi? Her neyse yani. Hani Alimlerin kitaplarında darı anlattığı ifadelerde baktığınız zaman her birinin farklı bir usul kullandığını görürsünüz. Halbuki her birinin irade ettiği mana farklıdır mesela. Her birinin kendi örfüne göre o kelime yüklediği bir mana vardır. Dolayısıyla o yüzden selef demişlerdir sahifelerden ilim öğrenilmez, hocanın dizin dibinden öğrenilir. Niye? Ya yani insan sahifeleri yanlış anlayabilir öyle değil mi? İnsan yanlış idrak edebilir, kelimeyi yanlış fehm edebilir. E, tabii bu yeri geldiğinde gündeme gelebilir işte alimlerin yok olduğu Rabbani insanların yok olduğu dönemlerde insanlar Rabbine gidecek bir yol tutturmak adına usulüne uygun bir şekilde geçmişin kitabeleriyle de hakkı öğrenebilir bu demek değildir tek yöntem oldu. ama bu metot diğer metoda göre zayıftır. Yani diğer metot daha kavi, daha sağlamdır. Çünkü ileride gelecek hadislerin en kavisi, en güçlüsü göğüsten göğüse alınıp ve verilen hadistir. Ama kitabıyla verilen zayıftır ona göre. Zayıftır demek hükmen zayıf değil, ona göre zayıftır. Yani sahihler kıyas edildiği zaman zayıftır. Dolayısıyla bir alemin dizinin dibinde yetişmiş bir insanla sayfelerden yetişmiş ama ikisi de hakkı isabet etmiş adamlardan hangisi kavidir? Bir alimin dizin dibinde yetişmiş insan diğerinden nedir? Daha kavi, daha sıhhatlidir. Devam. <gülüyor> ya aynı şeydir diyor. İkisi de farklı bir şey değil yani. <gülüyor> Bazıları arasını ayırdılar, değiştirdiler. <gülüyor> bazıları fert hadisi ile hadisi ayrı ayrı hadisler olarak değerlendiriyorlarmı? <gülüyor> Lakin el hafız ibn hajar yuddu Ama hafız ibn hajar ikisini bir saymıştır diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Lughat ve hem lughat ve hem istilah da aynı tanımda olduklarını söylemiş. El hanel istilahi gayru ben. Beynehum. Beynehum. Şüphesiz diyor ı, ıstılah ehli yani usulü yazan ehiller ne yapmışlar? Arasını ayırmışlar. Neyle? Min haysi kesilatul ve Yani çok, hadisin çok kullanılması ile az kullanılması illeti ile birbirinden garip hadis ve fert hadisi ayırmışlardır. Felferdu ekseru mâ ala'l Ha, mutlak, mutlak fert olarak çok kullanılan isimlendirilmiştir. Bu garibun aksal muhayyet bi'l-kawn la Ha, ferdün nisbi nisbi fert olarak da garip hadis ıtlak hadi. Yani ferdi garibin önüne takdim etmişler diyor genel olarak ıstılahçılar. Evet. Aksamun, aksamun. Yoksa muhalibun nisbeti limufdi'l limufdi'ta tafarrüce fihi ila kismayn. ayırmışlar. Ayrıl fert olması açısından. Huma, garibun ve garibun Tıpkı farkı olduğu gibi gârib-i mutlak mutlak garip olan ve nisbi gârib olan hadis diye. mutlak, mutlak. Aynı mana, evet. fi -ma kânet, Sen senedinin aslında gariplik olan hadistir. Yani Ay Meyân ferîdu birvâyetihi şahsın vahdın fi asl-i Senedin aslında bir kişi olması, yani ilk tabakada bir bir kişinin var olması. Bu asl sened demiş. Orayı okusana dipnot. Bu asl sened. Huva tarafuhul Yani asl senedin aslı sahabenin olduğu ilk tabakadır diyor. Bu <gülüyor> Senedin halkalarından bir halkadır diyor. Yani hadisin rivayetinde sahabi tek ise o zaman mutlak fert diye isimlendirilir bu hadis diyor. <gülüyor> evet. Ve ma al qari min hafiz indama senedi bi المدور الذي يدور اسناده عليه ويرجع بلد عددت عددت التيقال اليه, <türüp> إليه> طرق الذي فيه صحابي من ان تفرد صحابي لا يعذب غرابه فتعليل ذلك <türüp> بان ليس في صحبته ما يوجب قطعا او ان صحابته كلهم حضور كما اذا ان ان اظن ان ابن حجر ذلك والله اعلم بدليل انه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي مرجع وقر التفرد فيه من السند اي ولو تفرد في مرجع صحبيه لان الصحبيه حلقه من حلقات السند واليم عند الله تعالى ولا كل حال فيما قاله الملا ملل القرين Ali'l-kâli Ali'l-kâli Huve Ali Ali ra'ayun li ba'di ehl-i hadîfi Huve li ba'di ehl <gül> Yani burada diyor ki, e, hani senedin aslında tek olursa dedi ya, senedin aslından kasıt neresidir, diyor hafıza göre neresidir, sahabenin tek olmasıdır. Molla Ali'l-kâli de şöyle bir izah yapmış demiş ki, yani Normalde sahaben hepsi adil olduğu için bunun biz şeyi olmaz demiş. Önemli olan diğer tabakalardaki eksikliktir. Bu da diyor ki senedin aslında kasıt e, hafız İbni Hacer'in dediği gibi sahabenin tek olmasıdır. Yoksa diyor Mulla Ali'nin dediği gibi değildir. Ama bazı hadisçiler onun dediğinde söylemiştir diyor yani. Allahu alem en doğrusunu Allah bilir. Evet. Mağferu bir <gülüyor> Ameller niyetlere göredir hadisi mesela. Ömer İbnül Khattab tek başına rivayet etmiş. Başka hiçbir sahabe yok bunu nakleden. O da hutbede okuyor. Ondan böyle tevatür derecesinde sahabeler artık tabiini naklediyorlar. Senedin sonuna kadar e, bu tekliğin devam etmesi gerekir diyor. De, de, devam edebilir diyor. Kat olabilir yani. Hı. Ama diyor bazen de tek olmasına rağmen başlangıcı çok ravi nakledebilir sonra diyor. Yani bu şey değiştirmez. yani Sonradan bunun tek olarak devam etmesi veya çok olarak devam etmesi hadis senedin aslındaki tekliğin e, garip hadis olmasından çıkarmaz onu diyor. El garibun nisbiyo evil fardun nisbiyo senedi. Senedinin esnası sırasında gariplik olandır yani. Ey senedi. Ha senedin aslında çok ravi rivayet etmiş sonra. bir an Sonra da o ravilerden sonra teke düşmüş. Bizarre hadisim malish. An-ı Zuhri, an Enes. An-ı Enes anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Dâkhele mekete ve alâ ra'şe Başında miğfer varken Resulullah Mekke'ye girdi hadis-i meseleni. Teferruda Malik, An-ı Zuhri. Zuhri'den Malik tek olarak rivayet etmiş. Sebeb et tesmiye, ve sunmiye, hazel kısma, el-garibi nisbiye, li'enna teferruda ve qavafihye, bin nisbeti ila şahsi muayyenet. Yani garip, nisbi garip olarak diyor isimlendirilmiştir ki bu kısım. Çünkü diyor teferrudu, garipliği neye nispetledir? Muayyen bir şahsa nispet edilmesiyle diyor. Yani. yani Malik bunu tek olarak rivayet etmiş. Yani mesela sahabeden bunu başka rivayet edenler de var Enes'in haricinde. Ama Enes'ten bunu tek rivayet eden Malik. O da Zühri'den, Zühri kanalıyla. Zaten genelde sened, Malik Zühri'den hep nakleder, senetlere bakıldığı zaman. Evet. <gülüyor> Örnekleri diyor garip nisbi olan hadisin. Bunaki <gülüyor> min Çeşitleri var yani hiye. Tafaddel dikkatim hadisi kavlihi lam falan. Falan başka rivayet eden olmamış. Mesela teferrudu tek başına kalması hadisin bazen ravinin durumuna göre belirlenir. Anlaşıldı mı? Yani evet bu hadisi gene tek adam rivayet etmiş ama bu adam sıka mesela. Teferrudu bu açıdan ayrı bir çeşit. Başka? Teferrudu ravin muayyenin an ravin muayyenin. Hım teferrude bihi falun an falan ve in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghayrihi bazen de falan falandan nakledildi ama o adamlar sikka da olmayabilir yani ama sadece falan falandan nakletmiş başka bak falandan nakledildi değil falan falandan nakletti o ayrı bir tür bu ayrı bir tür evet teferrude ehli-eddin ehli-i mesela ki kavli teferrude bihi ehlu mekke ve ehli-i Şam ehli mesela bir görüşte ayrılmış, Mekke ehli bir hadiste ayrılmış. Bu neden kaynaklanır? Bir bölgedekiler birbirlerinden ilim alırlar. Dolayısıyla bölgelerde bazen bazı konularda farklı görüşler ortaya konmuş. Mesela İrca fikrinin Kufe ehlinden çıkması gibi yani Anife'nin yaşadığı. Dolayısıyla o beldede de onun döneminde bu yaygındı. Sonradan tabi Ahmet falan Kufe'de olunca artık o kalkıyor. Yerine ehl sünnetin inancı falan geliyor. Ama o meselelerin haricinde başka meseleler var ki İmam Berbihari Şahis Sünnesi'nde bunu naklediyor. Diyor falanlardan hadis alma, falanlardan fıkıh alma, falanlardan işte e, iman konusunda bir şey alma. Yani her beldenin ehlinin mutemekkin olduğu ve hata ettiği yerleri tek tek zikrediyor. Evet. Teferdi ehli beledin, ev ev ehli belden, ev cihetin ki kavli Basra an Medine az önceki iki örnekte evet. olduğu gibi fulandan veya fulan fulandan nakletti demek gibi falan beldeden falan beldeden falan, beldeden, falan belde nakletti yani dört tane çeşidi var yani evet. daha bunlar ince şeyler bunlar çok lazım olmaz önünüze çıkmaz yani hadis okurken evet etefada bi ehli an قسما علماء و غالب من حيث غرابه ساري ابو diyor ki alimler diyor senet ve metinle beraber ikisi yani o veya onunla beraber hadisin garipliğini kısımlandırmışlardır. غريب المتن و metnen ve isnaden garip olan hadis هو الحديث الذي تفرد بروايته متنه راو واحد. Evet. غريب yani i̇snadı garip ama metni değil metni çünkü başka sahi farklı işte meşhur boyutta mütevatir boyutta başka kanallardan gelmiş evet. Ya min an Ve fihi tirmizi garibun min hazal tirmizi bu şekilde bu hadis çeşitini ifade etmiş. Min mazanil garibi. Ey min mekanı <Sesur> <Sessizlik> He, nerelerde var daha çok garip hadisler? Musnedü'l-Bezzar, Mus Mucemul Avsatu'l-Tabarani. Yani demek ki bu iki kaynağa dikkat edeceğiz hadis okurken çünkü buradaki hadislerin ekserisi nedir? Garip hadistir. Dolayısıyla zaten çok görmezsiniz bunlardan hadis kaynağı, alimlerin kitaplarında. Ek olarak getirirler bunları, ek bilgi olarak getirirler. Çünkü yani garip hadis çok kuvvetli bir hadis değildir. Ama tabii ki yerine göre kuvvetlendirmek için başka hadisleri delil olarak getirirler. Evet. <gülüyor> en meşhur eserler bu konuda. İmam liddar Kutni, dar Kutni'nin yazdığı Malik'in garip hadisleri var mesela el eydan. Gene dar Kutni fert hadisler başlığı altında böyle bir eser telif etmiş. Esrünün le bi sünnetin minhâ Her belde ehlinin bir sünnette teferrüt ettiği sünnetler diye bir kitap yazmış. Le-Ebu Davud es sicistâni Bu meşhur Ebu Davud yok mu sünnet sahibi? Onun ayrı bir kitabı İmam Ahmet'in talebesidir o. İmam Ahmedet'ten ders almıştır. Zaten sünnenler bölümü gelirse orada da görürüz. Garip hadisler bunlardır. Garip hadislerin en çok olduğu Bezzar, Muacemül Avsat gibi tabaranın eserleridir. Sahih hadisler Bukhari ve Müslim'dir. Ümmet onun ikisini sahih olarak telakki etmiştir. Sadece taan edilen birkaç tane hadis vardır onların içerisinde ama bu tan o hadislere zayıf veya mevzu derecesini indirecek kadar değildir. Yani sahillikten Hasan Rizati'ye indirecek bir şeydir. İleride gelecek bu hadislerin ayrımı da inşallah. Ee, sünenlere bakıldığı zamanda nedir? Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbni Maci'dir. Bunun arasında da en kavi olarak ehli hadis Ebu Davud'unkini göstermişlerdir. Çünkü Ahmet'in talebesidir. Gerçekten birçok muhadisten, mütemekki muhadisten ders almıştır. Çok Onun faziletleri hakkında çok şey nakledilmiştir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haberin, eh, ahat haberin Buraya kadar anlatılan kısımlar Ahad Haber'in genel olarak sıhhatine bakılmadan taksimiydi. Adede göre, senede göre, metne göre ayrımıydı. Şimdiki bölüm ise Ahad Haber'in kuvvet veya zayıflılığına göre taksimatıdır. İkisi ayrı şeylerdir. Tabi burada şimdi geçeceğiz bunun zayıflığı ve kuvvetlik boyutuna, Ahad Haber'in ayrılmasına. Ahad Haber'in ile alakalı şöyle bir noktaya değinmek gerekir. Daha önce konunun başlangıcında demiştik ki ahat haber nedir? E, yerine göre bizim için hüccettir. Çünkü eğer sahi ise, kuvveti ispatlanmış ise bu haberin biz ehlü sünnet ve cemaat olarak iman ediyoruz ki dedik. Peygamberden, sahabeden öğrendiğimiz akide aleyhissalatü vesselam'dan ahat haberin delil olmasıydı. Çünkü muaz Yemen'e vali olarak gönderiyor. Bir elçiyle koca bir kalma mektup gönderiyor. Haberi bilgiineyle ulaştırıyor? Sadece bir kişiyle. Bu da gösterir ki ahat olan bir kişinin ulaştırdığı haber nedir? Hüccettir. Dolayısıyla işte sahabeden bir grup namaz kılıyorken bir tanesinin gelip kıble değiştirildi. Kıble artık Kabe dediğinde o topluluğun, o adamın adaletine güvendiğinden dolayı hemen Kabe'ye dönmesi gibi. Demediler bizim için üç değil bir mütevatir derecesine ulaşsın, mütevatir ulaşana kadar bize hüccet daha ulaşmadı. Dolayısıyla biz senin sözünü hüccet saymayız demediler. Ne yaptılar? Adil bir insan olduğu için ve namazdayken uyardığı için hemen kıbleye doğru döndüler. Bu, bu, buna benzer saymakla bitmeyecek kadar ahad haber var ki bunların hepsi nedir akidede? Ahad haberin hücciyetini ifade ederler, gösterirler. Nitekim ahad haberin inkarı hani küfür müdür mevzu Birçok insan zaten ahad haberin hücciyetini kabul etmemek noktasında bugün bir sapıklığa düşmüş durumda. Bir de ahad haberle sabit olan bazı bilgiler var. İsa'nın nuzulu, Mehdi'nin geliştiği gibi vesaire. Ama e, tabi e, bu haberlerin hepsi ne olmuştur? E, daha sonradan tevatüre ulaşmıştır. Başlangıç olarak ahad dahi olsalar sonradan tevatüre ulaşmış haberlerdir. Bu haberlerin inkarı da beraberinde küfürdür. Bununla alakalı seleften nakiller vardır. Ee, Hanbelilerin el ikna adlı Furu adlı kitaplarında İbni Hamid'den ahat haberi inkar edenin kafirliği nakledilmiştir. O demiştir ki kim ahat haberi inkar ederse kafirdir. Kim nuzulu inkar ederse kafirdir diye İbni Hamid'den tekfiri nakletmişlerdir. Bu selefi menhecidir metodudur. Selefimiz bu yoldadır. Biz de selefimizin yolundayız bu konuda. Dolayısıyla ahad haber kuvvetli ispat edildikten sonra, sıhhatli ispat edildikten sonra bizim için mütevatir haberden hiçbir farkı yoktur. Bizim için mütevatır haberden hiçbir farkı yoktur. Devam. Zayıflı ve kuvvetinin nisbetiyle ahad haberin taksimatı. Ahad haberin kısımlara ayrılması meşhur aziz ve garibin meşhur aziz ve garib olarak. Bin nisbeti ila kuveti ve dağfî ila kısmen ve homa. Ha, bu üç tane e, hadis şekli temel başlık olarak ahad haber bir çok kısmı ayrılır kuvveti sebebiyle iki çeşittir başlangıç olarak birincisi makbulun makbul olan rivayettir. Wa wa ma tarajhasid kull mukbiri bihi. Yani haber verenin sadakati racih olduktan sonra yani ağır bastıktan sonra ki haber makbuldür ve hükmuhu ve ameli ihticacı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bununla delil almak vaciptir ve amel etmek de vaciptir. Farzdır yani. Yani bu böyledir yani. Hükmü budur. Evet. <gülüyor> Merdut olan <gülüyor> haber verenin sadakatinin raci olmadığı ağır basmadığı durumlarda ise haber nedir? Merduttur. Yani isteyen reddedebilir. İsteyen kabul edebilir, reddedebilir. Artık bu nazari bir bilgidir, kesin bir bilgi değildir ya. Allahu mu Makbul hadisin de, hadisin de birçok kısmı vardır ki burada tafsilat vardır diyor. Se inşallah. Mustakil iki ayı başlıkta diyor, bunu ne yapacağız? İşleyeceğiz inşallah diyor. Şurayı da okuyalım, ondan sonra bırakalım. El matrabul evvel. Evet, birincisi. El khaburul makbulu. Makbul maksida. olan haber. Ve fihi maksida. Evet. El i̇ki tane maksat, şeyi var. Kast edilen. Evet. El maksidul evvel. Eksamul makbul. He, makbulun kısımları birincisi. El maksidul saniye. Taksim makbul ila mameul onbihim ve gayrimeameul ma onbihim. makbul olan hadisinde amel edilen ve amel edilmeyen kısmı diye sonra ikinci bir başlık açacak inşallah. El maksidül evvel. Birincisi akşam makbul. Makbulun kısımları. Yoksa muhakkak makbul bilinç biti ila teva ve ha, Makbul haber diyor, Neye göre? Mertebelerinin teva göre, yani ardarda gelmesine göre. Başlık olarak iki ana başlıktır. Hume, ve yani makbul olan hadisin iki temel başlığı sahih hadis ve hasen hadistir. Ve minha Her ikisi de iki tane alt başlığa ayrılır. Lizzatihi ve ligayri li diye yani sahih lizzatihi sahih li mesela netice itibariyle makbul haber o zaman dört başlı ayrılmış olur. İkisi asıl başlık, iki tanesi alt başlık olarak. 예 صحيحُ لذاته صحيحٌ لغيره، حاسمٌ لذاته، حاسمٌ لغيره. ها. وإليك البحث في هذه Tamam burada kalalım. Sonra sahih lizati ile başlayacağız. Sahih sahih lizati li inşallah. Subhanekallahumma ve hamdük ve eşhedü en la ilaha illa ente esteğfuruk ve etûbüle